Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Lalegül TV.com.tr ve Lalegül TV WhatsApp üzerinden gelen sorularınızı yine İsmail Ağa Fıkıh Kulüyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin inşallah. Elhamdülillah çok şükür. iyiyiz Tabii mülükler veriz. Amin inşallah. inşallah hocam. İlk sorumuz hocam. Ben yazılımcıyım, telefon ve bilgisayarlara yazılım yapıyorum. Bir arkadaşım benden şöyle bir proje çıkarmamı istedi. Mezar başında simli elektronik bir alet konularak mezar sahibi ziyarete gelemediğinde veya aklına geldiğinde telefondan komut vererek belli zamanlarda mezar başında Kur'an okumasını sağlayacak. Böyle bir yazılım yazmam caiz olur mu? Ölen kişi bundan faydalanır mı? Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam aleyh rasulillah ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du İlginç bir sual. teknolojinin Tini olan bir alana da girmiş olması Tabi bu soruyu öncelikle detaylandırmamız gerekir. Yani bunun arka planı nedir? Neden kaynaklanmıştır? Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yere rahmet iner. O rahmetten herkes istifade eder. Ee, ve Kur'an-ı Kerim okumadan elde edilecek olan sevap ise bir başkasına hibe edilebilir. Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman e, el anil gayr meselesinde, yani bir başkası namına hac yapma konusu. Genelde bu meselede incelenir. Bu bahsedeceğim konular. Bir ibadet bir başkası namına niyabet olarak yapılması caiz midir, değil midir? Tabi burada meseleyi ikiye ayırmamız gerekir. Bir, farziyet anlamında karşı taraftan bu mesuliyetin düşmesi. İkincisi olarak, nafile olarak sadece sevabın ona hibe edilmesi. Birincisinde, yani farziyetin onda düşme noktasına gelindiğinde, bu sadece farz hac ile o kişinin de gidebilme imkanının olmaması, yani hac bir şekilde ona farz oldu. E, nefsür vücub tahakkuk etti ama vücub el daha tahakkuk edemedi veyahut da gidemedi diyelim. Ama farz olduğu halde bu insan vasiyet etmişse kendi parasıyla bu kişinin namına bir hacca gider ve yapmış olduğu hac bu kişinin farz hacını düşürür. Bunun ötesinde başka bir ibadet için farziyeti düşürme noktasında bir başkasının yapacağı ibadetle o kişiden farziyet düşmez. E, kefaret olayları vardır, fidye olayları vardır ama birebir bir ibadetin yapılıp da o ibadetteki karşı tarafın yapmakla mükellef olduğu o ibadetin sorumluluğunun ondan düşmesi diye bir şey olmaz. Hı hı. Ee, bu konuda farklı rivayetler de var. Özellikle e, oruçla alakalı hadis-i şerif var ama fukaha bu konudaki, bu varit olan hadis-i şerifleri farklı anlamlara taşımışlardır. Ki özellikle Hanefi fıkhında ise e, bunu bulma imkanımız yok. Peki, nafile olarak sevabın hediye edilmesi olarak baktığımız zaman, burada ise Hanefi mezhebi geniş. Diyor ki, ister ibadet mali bir ibadet olsun, i̇şte zekat vermek gibi yani parasal bir ibadet olsun. Gerek bedeni ibadet olsun, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi veya Kur'an-ı Kerim kıraatında bulunmak gibi veyahut da mürekkeb olsun. Yani hem içinde mali ibadet hem de bedeni ibadeti barındırsın, hac gibi veyahut da ümre gibi. Böyle bir ibadetin sevabını bir başkasına hibe etmekte Hanefi fıkhına göre herhangi bir mahsur lazım gelmez ve o sevap gibisi karşı tarafa da ulaşacaktır bu dediğimiz gibi hangi tür ibadet olursa olsun yani ister mali ibadet ister bedeni ibadet olsun ve sizin hibe ettiğiniz kişinin berhayat olması da şart değildir yani hayatta olması da şart değil hmm. ölmüş olsun veyahut da hayatta olsun fark etmez buna göre bir insan iki rekat nafile namaz kılarak yarabbi kıldığım bu namazımın sevabını ölmüş olan anamın veya babamın ruhuna veyahut da hayatta olan işte kardeşime hediyeledim demesinde herhangi bir mahsur lazım gelmez. Hmm. E, ve kişi e, o ibadetin sevabını diğer kişiye hediye etmiş olur. Kendisinin tabii ki bu konuda sevap alması da devam etmekle beraber. Evet. Şafi mezhebinde ise e, biraz daha bu kapsam daraltılmış. Bedeni ibadetlerde bunun olmayacağı ama mali ibadetlerde olabileceğinden bahsedilir. E, buna göre sadaka verirsiniz. işte ölmüş olan anamın ruhu, babamın ruhu için bu olabilir. Ama namaz kılsanız bunu falanı hediye ediyorum şeklinde bir iş uygulama şafi fıkı buna müsaade etmemiş. Kur'an-ı Kerim kıraatı da bu kabildendir. O yüzden daha önceki programlarımızda da dillendirmiştik hatırlarsanız. Ee, şafi mezhebine mensup olanların bulunduğu coğrafyada tab edilmiş olan Kur'an-ı Kerimlerin e, hatim dualarında yani son kısımlarında malumunuz Kur'an-ı Kerim'in hmm. son kısmına bir hatim duası koyuyorlar. Evet. O hatim duasında işte hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hace-i Kânet, sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ruh saadetlerini hediyeleme bölümü geldiğinde Allahumme belli mislemâ nahu şeklinde ifade vardır. Yani Ya Rabbi okuduğum gibisini işte filana filana filana hediye Oysa Hanefilerin bulunmuş olduğu coğrafyada tab edilmiş Kur'an-ı Kerimlerin e, hatim dualarına baktığımız zaman orada direkmen Allahümme belli mâ kare'nâbu. Ya Rabbi okuduğumun sevabını tamam. filana filana ulaştırdım. E, dolayısıyla bu konu mezhepler arasında bu şekilde tartışmalı olmakla beraber e, müntesib olduğumuz Hanefi mezhebine göre ister ibadet mali olsun, ister bedeni olsun her halükarda sevabının bir başkasına hediye edilmesi mümkündür. E, ve o kişinin yanında olma şartımız da yoktur. O kişinin bunu bilmesi de gerekmez. Kur'an-ı Kerim okuyup da hasılan sevabı hediye etmemiz gibi. Peki e, burada kardeşimizin sual ettiği gibi işte ölmüş olan e, anam var, babam var, bir akrabam var. E, muhtemel ki ben okuyamıyorum, e, o konuda e, yoksunum, bilgisizim. E, okuyacak birilerini de bu noktada e, nazım geçmiyor, işte e, benim akrabalarımı okur musun? Ben bunu teknolojiden istifade ederek okuttursam olur mu? E, aslında e, bu evet. sorunun arka plandaki mantık bu. Hı -hı. Burada bu şeyin öncelikle bir ibadet olması gerekir. Çünkü ibadet olacak, o ibadetten kişi sevap kazanacak, o sevabı hediye, hediye edecek. Bir şeyin ibadet olabilmesi ise öncelikle yapılan şeyin ibadet olması, bir de yapanın ibadet yapabilecek liyakatlı olması gerekir. Buna göre bir makinanın Kur'an okumasın diye bir şey bahsedemeyiz. Neticede bunun bir ibadet olabilmesi için mükellef olan bir insandan bu sadır olması gerekir. Bunu namaz için de düşünelim, varsayalım bir robot yapsak. O robot işte namaz hareketlerini harfiyen yapsa, kıraatı güzel bir şekilde okuyabilse. Yani bir insanın nasıl namaz kılması gerekiyorsa o şekilde kılsa. iki rekat o robotu programlarsak, namaz kıldırsak, bunun sevabını hediye etsek. Bu nasıl ki gülünç bir ifade ise aynı şekilde bir e, elektronik bir e, ses e, iletişim vasıtasıyla kendiliğinden onun içindeki yazılım vasıtasıyla kıraatın hasıl olması ve onun da sevabının birilerine hediye edilmesi bu bağlamda e, gülünç olacaktır. Hı hı. Çünkü ortada bir ibadet yoktur. Evet ibadet olabilmesi için bunu sizin yapmanız Fihine, gerekir, gerekir. Fiil yapması gerekir. Yani önünüzdeki makinanın bunu yapmış olmasına buna bir ibadet denmez. Dolayısıyla böyle bir şeye yeltenmek kesinlikle doğru bir şey değil. Ki bu istismara da sebebiyet verir. Yani din istismarına sebebiyet verir. Çünkü birçok insan bunun gerçekten dini duygular doğrultusunda güzel bir şey olduğuna kanaat getirir. Bunun yaygınlaşmasına vesile olur ve İslam'da olmayan bir hurafenin ortaya çıkmasına da etken olacaktır. Bunda kesinlikle herhangi bir sevap beklentisi mümkün değil. Doğru bir şey de değildir. Sen kendini okuyabiliyorsan okursun ki okuyamamak diye bir şey olmamalıdır aslında okumak gerekir. Her bir Müslümanın en azından Kur'an-ı Kerim okuyabilmesi gerekir. E, manasını bilmesi gerekir diyeceğim ama daha biz birinci sınıf olan okuma meselesinde sınıfta kaldıysak diğerlerine geçmekte hakikaten sıkıntı çekiyoruz. O yüzden bu kardeşimize diyeceğimiz böyle bir şey kesinlikle vesile olmasın. Kesinlikle aracı olmasın. Bu doğru bir şey değil ve onları da uyarmak gerekir. Bundan hiçbir sevap olmaz. Böyle böyle bir savaptan da ne o ölü faydalanır ne siz faydalanırsınız. Belki de kötü bir işleme vesile olduğunuzdan dolayı günaha da girmiş evet. olabilirsiniz denmelidir. Şimdi e, bunlarla alakalı kardeşimiz hani böyle bir şey düşünmüş ama ee, hani mezarlıklara gittiğimiz zaman bir Kur'an sesi e, duymak istiyoruz ya mesela Topkapı Sarayı'na gittiğimiz zaman kutsal emanetlerin olduğu yerde e, hani nasıl Kur'an-ı Kerim okunuyorsa aslında mezarlıklar müdürlüğünde de böyle bir işlem yapılmış olsa, gündüz vakitlerinizden en azından belli saatlerde Kur'an-ı Kerim okunmuş olsa evet. canlı bir şekilde en azından oradaki yatanlara da büyük faydası olur. Şüphesiz faydası olur ama e, şu bir gerçektir ki insan yani e, ahirete gittiği an, mezara gittiği an kendisi ne getiriyorsa aslında fayda verecek evet. olan odur. Diğer tarafta hani bizim halk arasında bir tabir vardır. Taşıma suyla değirmen dönmez. Evet. Yani senin geriye bırakmış olduğun evladın işte torunun belki bir şeyler yapacaktır senin adın ama nesil belli bir şeyden sonra kesildikten sonra Hı -hı. yani senin ismini bilen en son kişi öldükten sonra artık senin varlılığın yokluluğun müsaavi olacaktır. Evet. O yüzden bu gibi şeyler değil de Hayatta olan bir kimse ölmeden önce o kabir ala girerken yanında getireceklerine dikkat etmesi gerekir. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam buyuruyor, insan öldüğü zaman üç şey onunla beraber kabre kadar gelir, İkisi geri döner, bir tanesi yanında kalır. Ailesi onunla beraber gelir, malı mülkü de onunla beraber gelir kısmen, ameli de onunla beraber gelir. Ama ne zaman ki toprağa konulup üzerlerine işte taş tahtalara Tahtalar. veyahut da bizim şehitlikte işte beton kapaklar hmm. konulduktan sonra ve toprak da atılmaya başladığı zaman eğer ailesi biliyorsa belki bir Bakara suresini okuyacak kadar yanında dururlar ki birçoğu bunu da yapmıyor. Ondan sonra yavaş yavaş malı da gider. Evet. En sevdiği aileleri de gider. Orada kalacak olan yanında aminedir. Rabbim amellerimizi bize hakikaten canı gününden dost olmayı, dost olmaları nasip etsin. Amin dost olacak ameller icra edebilmeye cümlemize ihsan etsin inşallah. Amin inşallah hocam. Bir diğer e, sorumuza da hocam. Evliyaların hayatını yazan bir kitapta bir Allah dostunun şöyle dediğini okudum. Ben Allah'a itaat etmekten peygambere itaat etmeye fırsat bulamıyorum. Bunu nasıl anlamalıyız? Bir kişinin peygambere itaat etmemesi düşünülebilir mi? Ee, bu konuyu mektubatı Rabbani İmam Rabbani Kütüsesi ruhu işliyor. Ee, birinci ciltte allah Alem 150 küsürüncü mektuplar olsa gerek ee, sünnet ile kitabı Allah'ı birbirinden ayırmanın doğru olmayacağı, Allah'a itaat ile Resulullah'a itaatin farklı şeyler olmadığını hattızatında zatında peygambere itaatin bizatihi kendisi Allah'a itaatin kendisi olduğunu vurgularken bu konuda e, bazı örneklemeler yapar. Bunlardan bir tanesi de kardeşimizin okuduğu, şu anda ismini düşünüyorum bu zatla alakalı ama Hı. gelmedi. E, bir zat devlet başkanı sultan, allah Alem serhente gidiyor. E, yanındaki vezirine diyor ki git filancı kişiyi çağır gelsin. Çağırdığı kişi ise e, Allah dostlarından bir zat. E, manevi hali olan bir zat ve diyor ki ona e, vezirine eğer bakarsan ki gelmeme gibi bir izlenim içinde olursan ona işte Allah ve turl resul ve ulul emri minkum ayeti kerimesini okursun. Yani Allah'a ve Rasulüne itaat edin ve ulul emir olan yani sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Bu ayet-i kerimeyi okursun ve benim çağırdığımı söylersin. Ozat zat gidiyor, e, kişi işte çağırıyor, böyle böyle diyor, bir sultan geldi buraya, sizi huzura çağırıyor e, ve bakıyor ki gelmeme gibi bir hal seziyor. Bunu İmam Rabbani Kusresi'yle mektubatında anlatıyor. Onun üzerine hemen kendisine verilen emir doğrultusunda ayet kerimi okuyor. Onun üzerine ozat da kardeşimizin sual ettiği üzere diyor ki, ben Allah'a itaatten... Peygamber'e itaate fırsat bulamadım. Nerede kaldı ki? Ullemre itaat. Hmm. İmam Rabbani bu meseleyi alıyor ve diyor ki bu doğru olan bir ifade değildir. Belki kişinin tarikat-ı aleyyede bir merhale katederken Halin ona galip gelmesi ki sekir hali deniyor, hmm. sarhoşluk hali deniyor. O halde sadır olan sözlerdir ki şer şerifçe doğru olan bir söz değil. Hmm. Belki o kişi bundan dolayı mazur olabilir. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Bir adam tedavi oluyor. Tedavi sürecinde de ona ilaçlar veriliyor. Bazı hmm. ilaçların ona etkileri oluyor. Bu etkileriyle kendisinden bazı konuşmaması gereken sözler sadır olabiliyor. İşte manevi halde olan bu kimselerde de sadır olan bu gibi sözler olabilir. Zahir olarak doğru olmayan, kabul edilmeyen, o halin seklinden dolayı, o halin kendisine ağır gelmesinden kaynaklı olan bir takım ifadelerdir. Aslında böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Peygamber aleyhissalatu vesselame itaatin zati kendisi Allahu Azimüşşan'a itaattır. Bunları ayırmak doğru değildir. Burada aslında farklı bir meseleye de temas etmek isteriz. İmam Rabbani Kusse Ruhuhu farklı bir yerde buyuruyor ki tasavvuf alanında müştehit olanlar vardır. Bir de fıkıh alanında müştehit olanlar vardır. Ebu Hanifeler gibi, İmam Şafiler, İmam Malikler gibi. Tasavvuf alanındaki işte müştehitler, malum olan büyükler zevatları gibi. Tasavvuf alanındaki müştehit olan bir kimse de hata edebilir isabet edebilir hı hı. o kişi bundan dolayı hata etmesi durumunda mazurdur ama o kişiyi taklit etmek kesinlikle caiz olmaz hı hı. ama fıkhi alandaki müştehit de hata edebilir isabet edebilir hata ederse de sevabını alacak isabet ederse de iki ecrini alacaktır ama mukallit olan bir kimse her halükarda onu taklit edecektir hı hı. belki hata olsun gerek isabet etmiş olsun bu şundan dolayı söyleniyor. Ee, bazı büyük insanlar vardır ki hakikaten e, maneviyatı kuvvetli olan insanlardır. Tarihte okuyoruz. Ama e, o yolda seyir halindeyken e, halin onlara galebe gelmesinden dolayı sekir halinde sahivde söylenmemesi gereken şeyler onlardan sadır olmuştur. Onlar bu konuda belki mazur kabul edilse de Onları takliden birinin yani o hal ile hallenmeden, o makam içinde bulunmadan sadece ismen o makamı duymuş olması onların telaffuz ettiği sözleri telaffuz etme noktasında kişilere yetki vermez. Aksine o kişiler günaha girmez ama bunlar günaha girer. Hmm. Çünkü bu sözlerin bir kısmı insanı Allah muhafaza iman dairesinden bile çıkartacak sözlerdir. O yüzden dikkat etmek gerekir. Bizim için asl olan şeriattır. Hı hı. Tarikat şeriata hadimdir. Hatta tarikat yani tasavvuf şeriatın üç cüzünden bir cüz olan ihlası temin etme noktasında bir ya vasıtadır. Biliyorsunuz şeriatın üç cüzü var. İlim, amel, ben ihlas. Değilim. Bu üst saç ayak bulunduğu zaman şeriat masası dümdüz duracaktır. Bu ilim, amel, ihlası temin etme yönünde bir takım araçlar vardır. İşte ilmi temin etme noktasında ne yaparsınız? gramer okursunuz, kitap okursunuz, şunu yaparsınız. O ilmi temin edebilmek için bir araçtır. Ama amaç değildir. Araçtır. Hmm. Kezalik o ilim amele yansır, o amelinde de ihlas olması i̇hlas. gerekir. İhlas da şeriatta esaslardan bir tanesidir. İşte o iklası temin etmeye yönelik bir takım araçlar vardır. O araçlardan bir tanesi de bahsettiğimiz gibi tarikattır, tasavvuftur. Dolayısıyla asıl olan şeriat olduğu için o araçlarda bazılarında sadır olan ifadeler eğer şeriata uymuyor ise bu kesinlikle bizim kabulümüz olmamalıdır. Hmm. Sadır olan kişi noktasında peki tenkit etmemiz uygun mudur? Yok çünkü o dediğimiz gibi halin onda galebe çalması, sekir hali olabilir, sarhoşluk dönemi olabilir. Dolayısıyla o kişi bunda mazur sayılsa bile bir kişinin onlar bunu söylüyor diye ben de söylüyorum deme hakkı kesinlikle olmaz. Dediğimiz gibi asıl olan şeriattır. Şeriatta kıl kadar muhalefet hiçbirinde olamaz. Olursa merduttur. İmam Rabbani kutsal surru bu noktada e, kesin çizgiyi de ifade etmiştir. E, kendisinin e, hem de yani zahiri ilmlerde de mahir olması, batini ilmlerde de müstehit olmasından dolayı bu konuda herkesin müsellem olarak kabul ettiği şahıslardan biri olarak bunu dillendiriyoruz o yüzden e, kim olursa olsun ne olursa olsun ondan sadır olan söz şeriata muhalif ise biz bunu asla kabul edemeyiz asla bunu kabulümüzdür diyerek taklidi dahi olarak onu söylememiz bizim açımızdan elbette vebal olacaktır şeriata muhalefet yoktur evet hocam bir diğer sorumuz da hocam yıkanmamış olan cenazeye hayız olan kadının bakmasının hükmü nedir yıkanmış olan cenazeye abdest olarak bakmanın hükmü nedir Şimdi cenazeye, yani ölmüş olan bir kimseye bakmanın şartlarından bir tanesi de abdestli olmak diye bir ibare bulamazsınız. Hı hı. Ee, bununla alakalı böyle bir şey yok. Sadece ölmek üzere olan bir kimsenin yanında adetli olan kadınların çıkartılması, cunup olan kimselerin çıkartılması şeklinde kitaplarımızda ifadeler var. Ama kişi vefat ettikten sonra, artık o saatten sonra normalde bakmasına mani başka bir problem yok ise yani mahremiyet noktasında kişinin temiz olması veyahut da pis olması e, cunup olması veyahut da işte bir bayanın adet olması sonucu değiştirmeyecektir. Bakabilirler. Dediğimiz gibi harici bir problem olmamak kaydıyla. Evet. Yani normalde bakabileceği bir durumda ise Hı -hı. abdesti ve abdesti olmasında bir mani olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam. Dini bütün olarak bildiğimiz bir şirket kendisinden muayyen meblağda alışveriş yapan müşterilerine Önceden ilan ederek kura hediyeler veriyor. Bu şirketten kura'ya girebilmek için o meblağda alışveriş yapmak caiz olur mu? Şimdi çekiliş sisteminden bahsediliyor. Hı hı. Burada meselenin kumar mahiyetinde olup olmadığını anlayabilmemiz için şöyle bir kriterden bahsedebiliriz. O ki çekilişe girmek için ekstra bir bedel ödüyor musunuz, ödemiyor musunuz? Hı hı. Örneğin bir çekiliş yapacağız, bu çekilişe girecekler işte şu kadar bir bedel ödesin. Çekilişten kime çıkacak olursa o kimse bunu kazanacak diyorsanız burada kaybetme ve kazanma riski söz konusu olduğu için bu kumar olur, bu caiz olmaz. Evet. Ama öyle değil. Siz normalde bir ürün alıyorsunuz, ürüne mukabil ücretini veriyorsunuz. Ürün aldığınızdan dolayı da sizi bir çekilişe sokuyorlar. Hı hı. Ama oradan dolayı o ürüne artı bir bedel yansıtmıyorlar. Burası önemli. Evet. Yani ürün 10 lira ama çekilişe girmek istiyorsan o 1 lira daha vereceksiniz. 11 lira şeklinde olursa bu da caiz olmaz. Hı hı. Normal ben bu ürünü kaç alıyorum? 10 liraya aldım ama bunu aldığımdan dolayı da o firma kendince müşterilerine bir iyilik yapmak istiyor. Ama herkese de bunu yapamaz. Veyahut da reklam olsun diye de bunu yapabilir. İlla ki bir yalan Allah rızası için olduğunu da düşünmek belki doğru olmaz. Biraz saflık olabilir bu konuda. Kendince reklam yapıyor. Diyor ki ben bir müşterime bir güzel bir ürün vereceğim. Ama onu kime vereceğimi seçmek için de bir çekiliş yapacağım. O çekiliş elbette benden alışveriş yapanlarla yapacağım diyebilir. Evet. Burada siz bir ürünü satın al ve o ürün mükabiline ücret veriyorsanız bununla, bununla beraber sizi çekilişe sokuyorsa bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. Dediğimiz gibi yeter ki o çekilişe girmek için artı bir ücret ödemeyelim. Ödenmez. Ee, bununla alakalı yani şu kadar meblağda alışveriş yapabilirsiniz. Ama neticede mesela. yine mala yansıtan bir şey. Evet şeydir. mala yansıyor. Yani mala siz çıkıyor. o çekilişe girmek için cebinizden karşılığı olmayan bir para çıkmıyor. Çıkan bir para tam Tamamıyla mala endeksidir. Yeter ki o mal o bedeli e, tahallük etsin. Evet. Yani çekilişten dolayı bir artı ücretlendirme olmuş olmasın. Bir de bu çekilişten sonra hocam mesela bu hediyeyi kazanmışsanız eğer diyor ki işte hediyeyi alabilirsiniz ama bilmem ne kadar vergisi var. O devletle alakalı bilmiyorum. Vergi kadarıyla. ödemekte sıkıntı yok. O devletle alakalıdır. Tamam. Yani e, normalde devlet vatandaşından bu manada vergi alıyor. Çünkü Hı. bunu bir kazanç olarak görüyor. Evet. Onu bildiğim kadarıyla çekilişi yapan kurumlar veyahutta o hediyeyi veren kurumlar kendisi ekstra olarak ceplerine talep etmiyor. Etmiyor. Evet. Bir diğer sorumuzda da hocam. Bir arkadaşımla ortak bir işe girdim. İşe başladığımız günden itibaren 4 ay dükkanda birimiz bekledik, diğeri çuğramadı. 4 ay sonra işin gidişatını hesaplamak için bir araya geldik. Burada 4 ay süre içinde dükkanı bekleyen arkadaş ben burada sabah akşam 120 gün kaldım. Sense diğer özel işlerin ve ailenle ilgilendin. Gelemedin. Bari bana bir ücret ver geriye dönük dedi. Burada bir ücret talep edilir mi? Ne dersiniz? Yani ortaklık haricinde bu parayı talep etmen caiz midir? Yok olmaz derseniz bir haksızlık olmaz mı burada demişler. Şimdi öncelikle geriye dönük olarak ücret talep etmek öncesinde böyle bir konuşma olmadan Yok normal bir ortaklık yaptılar. İşte siz sermaye koydunuz, ben sermaye koydum. İkimiz de çalışacağız. Bir şekilde sizin bazı işleriniz olduğundan dolayı uğrayamadınız. Hı hı. Ben bunu bozabilme imkanım olduğu halde ben de devam ettirdim. Çünkü şirket haklı lazimi bir akit değil. Evet. Yani bağlayıcı olan bir akit değil. Taraflardan her biri tek bir taraflı olarak karşı tarafın kabul olmasa da şirketi sonlandırma yetkisine sahiptir. Hı hı. Yani ortaklılığı bitirme yetkisine sahiptir. Buna rağmen siz gelmediğiniz halde ben devam ettirdiysam bunu dolayısıyla buna razı geldim demektir. O zaman ben kendime artı şu kadar da ücreti geriye dönük talep ediyorum deme hakkına sahip olmazım. Peki gelelim ileriye dönük olarak. Şimdiden sonra ben çalışacağım, sen çalışmayacaksın veyahut da ben daha fazla mahirim bu konuda, benim çevrem var. Ben burada artı şu kadar da maaş istiyorum diyebilir mi? Hanefi mezhebinin klasik kaynaklarına baktığımız zaman bu tür şirketlerde, ki buna şirkete akit denir, sermaye oranıyla kar oranının aynı olma şartı yoktur. Evet. Ama bunun yanı sıra şirketten birine muayyen miktarda bir ücreti şart koşulması ise caiz görülmemektir. Hı hı. Yani ben ayda şu kadar para alırım artı bir de kar neyse o kardan da yüzdelik olarak hissemi alırım dediği zaman o sabit ücret almak Hanefi fıkhına göre hakikaten sıkıntıyı oluşturan bir meseledir. Evet. Ama bir alternatif vardır bununla alakalı. Nedir o alternatif? Dedik ya sermaye oranı ile kar oranı eşit olmasına gerek yoktur. Hı hı. Yani sermayelerimiz yüzde elli yüzde elli olduğu halde çalışan olarak ben isem veya iş benim işimse ben bu işte daha iyi anlıyorsam, eşitlilerde de razı gelmiyorsam siz de bunu kabul ediyorsanız diyebiliriz ki karın yüzde altmışı benim yüzde kırkı senin. Hı. Veyahut da karın yüzde doksanı benim yüzde onu senin. Arz ve taleptir kabul, kabul edersiniz. Göre. Bu durumda yani kendisinin alması gereken aydağıtı Aylığı e, kar yansıtmış olur. Bunu da kendisi alır belli rakamı. Sene sonunda işte e, normalde şirket kar etti, etmedi, ne kadar etti. Bunun bir bilançosunu çıkartıyorlar. Burada elde edilen karı tespit ederler. Tespit edikten sonra kim ne kadar para çekmiş yıl içinde onlara hesap edilir. Alacak, verecek var mı? Onlara göre kendi aralarında işlemi yapabilirler. Şafii mezhebine göre ise kâr oranıyla sermaye oranı farklı olamaz. Yani sermaye neyse kar oranında aynı olmalıdır. Hmm. Sizin diğerinden daha fazla çalışabilen olmanız veya daha mahir olmanız sonucu değiştirmeyecektir. Evet. Ee, burada ama Şafii mezhebinde şirkette çalışanlardan yani şirket ortaklardan birinin artı bir ücret alması da caiz gözüküyor. Yani e, şafilerde var olan kişinin artı bir ücret alma ki Hanefi mezhebinde bu yok. Bunu ise kar oranına yansıtmak suretiyle o alternatif bir şekilde sunulmuş oluyor. Veyahut da şafilerdeki kar oranıyla e, sermayenin mi? eşit olma şartına e, mukabil olarak kişinin bundan zarar görme ihtimali neden dolayı da kişinin artı bir ücret almasına müsaade edilmiştir. E, bu noktada günümüzde de örfi bir uygulama olduğu için e, biz fetva olarak bunu vermekteyiz. Diyoruz ki şirket ortakları işte biri çalışandır, orada Hı -hı. daha fazla aktif vazife yapandır. Çünkü bir insanın birçok e, tahallüke olabiliyor. Yani A şirketine de ortaklığı vardır, B şirketi Hı -hı. de kurabiliyor ama B şirketiyle fazla uğraşamıyor. Orada uğraşacak işte diğer ortağına diyor ki biz buraya bir müdür atasaydık kaç para maaş verecektik? Şu kadar o maaşı sana veriyoruz, bu işlemleri sen yap. Evet. şeklinde. E günümüzde buna dair tahammül olduğu için buna şu an için fetva verilmektedir yapılabiliyor. Ama dediğimiz gibi bu kardeşimizin geriye dönük, böyle bir konuşma yapmadan geriye dönük bunu talep etmesi mümkün, mümkün olmayacaktır. Olmuş. Ama iptidada dahi hani e, günümüzde ne kadar örf olsa da eğer bunu kara yansıtılarak yapılırsa en tabii ki en yani. güzeli, en sağlam olacaktır. Evet. Bunu da tavsiye niteliğinde söylemekte fayda vardır. Bazen de şöyle bir şey oluyor hocam. Mesela 5-6 ortakla almış olduğunuz bir ev arsa ya da bir araç var. E, bunu işte diyorsun ki zaman geldi, satalım diyorsunuz. E, ortak bir tanesi bunu satıyor. Parayı aldığında diyor ki işte buradan ben 10 lirasını alırım. Neden? Çünkü satış işlemini ben yaptım. Müşteriyi ben buldum diye. Böyle bir para talep etmesi. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, öncelikle e, ortaklık dediğimiz zaman bütün ortaklık aynı değildir. Hı hı. Benim e, biraz önce bahsetmiş olduğum ortaklık şirket akit ortaklıktır. Evet. Yani her iki taraf ortaya sermaye koyar. Hı hı. O sermaye ile al sat yapılır. Ticaret yapılır. Bununla alakalı ortaklılıkta Hanefi mezhebine göre kar oranıyla sermaye oranı eşit olması şart değildir. Evet. Ama mülk ortaklığı ki sizin sorduğunuz <gülüyor> budur. Buna şirketi milk denir. İkimizin biz araçta ortaklığımız var veya bir tarlada ortaklığımız var. Burayı beraber aldık. Bunu sattığımız zaman elde edeceğimiz olan gelirin tamamı hisse nispetinde olmalıdır. Birinin artı bir ücret alma hakkı kesinlikle olmaz. Çünkü buna kâr denmez aslında. Bu bir nevi nema kabilindendir. Evet. Şöyle misallendirelim, ikimizin iki tane koyunu olsa veyahut ikimizin bir sürü koyunu olsa o koyunlar kuzu dünyaya getirse, yani her koyun yarı yarıya hisseli evet. olduğunu düşünelim. O koyunlar kuzu dünyaya getirse, burada denilebilir mi ki? Kuzuların işte %60'ı bana ait, %40'ı sana ait. Kuzular koyuna tabidir. Koyunda hissel neyse, kuzuda da hissel aynı olacaktır. Hmm. Bu şirketin ilk olması sebebiyle. Dolayısıyla biraz önceki örneğinizde işte bizim ortaklaşa satın aldığımız bir arsamız var. Ticari gayeyle yani al-sat yapmak için bir sermaye oluşturmamışız. Evet. Direkt orayı aldık kalsın diye. Veyahut Hı -hı. da babamızdan bize intikal etti evet. veya başka bir şekilde bize intikal etti. Bir şekilde mülk şirketiyle oraya sahip olduysak buraya satma noktasında bir arkadaşımız yani ortaklardan birinin artı bir gayret sarf etmesinden dolayı ekstra bir ücret alma hakkı olmaz. Ama bunu yaptıktan sonra ortaklar kendi gönül rızasıyla ona fazladan bir ücret verirlerse bunda da herhangi bir mahsur lazım hmm. gelmeyecek. Ama alması caiz olmaz mı mi? Onun hocam? karşı tarafın vermeden bunu, ben bunu talep ediyorum deyip de zoraki alma hakkı Dediğimiz Yok. gibi olmaz. Çünkü e, hatta şöyle söyleyelim. Yabancı birinin dahi e, size ait olan bir arsayı satılması noktasında bir müşteri temin etse ve siz onun vesilesiyle müşteriyi bulsanız ve satsanız bunun dahi eğer siz ona bu konuda bir akit yapmadıysanız yani benim Hı -hı. arsamı sat veya satma noktasında gayret sarfayan sana ücret vereceğim şeklinde böyle bir e, anlaşmanız olmamışsa bunun bu işlemden bile ekstra bir ücret talep etme hakkı olmazken Aynen. Nerede kaldı ki hissedar olduğu yerden ekstra bir ücret talep edecek. Hmm. O zaman bu konuda da dikkatli olmak lazım. Son sorumuz hocam. Ticaretle uğraşıyorum. Malum günümüzde insanlara veresiye vermek problem oluyor. Biz de alternatif ödeme imkanı sunmak zorunda kalıyoruz. Kredi kartına taksit imkanı gibi. Katılım bankalarının ihtiyacımızı karşılamada durumlarda ihtiyacımızı karşılayacak kadar hizmeti faizli bankalardan alabilir miyiz? Aktif işlemlerimi katılım bankası aracılığıyla yürütüyorum. Onların hizmet vermediği bazı alanlar var. İşte bazı kartlar gibi. E, o kartlara taksit imkanı minimum derecede bu bankalarla çalışabilir miyiz demişler. İhtiyacımızı giderecek kadar. Aslında bizim daha önceden yapmış olduğumuz programlarda kredi kartlarıyla alakalı geniş izahımız vardı. Hatırladığım evet. kadarıyla. Ee, yine Lale Gül'ün dergisinde bununla alakalı makalemiz de vardı kalem aldığımız uzun detaylı yani kredi kartı nedir tarihten günümüze kadar seyri nasıldır, İslam fıkhına göre nasıl değerlendirilmelidir ee, bu detayları orada görmek mümkün. Ee, kısaca şöyle özetleyelim ama yani detaya pek girmek istemiyorum çünkü zaten vaktimiz de ona müsait değil ee, kredi kartı sistem olarak zaten pek tasvip ettiğimiz bir sistem değil evet. hangisi olursa olsun ama günümüzün maalesef olmazsa olmazlarından olmuştur özellikle iş yeri sahipleri için. Bu durumda önceliğimiz katılım bankaları yani faizsiz çalıştıklarını iddia eden finans kurumlarından olmasını tavsiye ediyoruz. Hı hı. Ki bütün olarak da her yaptığı caizdir dememekle beraber. Yine herkes birey olarak şahs adına fetva sormasını şiddetle ifade ediyoruz. Diğer bankaların e, kredi kartları meselesi veya post makinaları noktasında ise ara e, kadri darure dediğimiz yani zaruret miktarınca imkan ne kadar e, müsaade ediyorsa e, hiç bulaşmamak en güzeldir ama bulaşmak gerekiyorsa da e, başka kaçış yolu da yoksa o zaman şartlarına riayet edilmesi kesinlikle faize düşmemek hı hı. E, işte kredi kart sahibinin özellikle içeriden para çekip de ona e, faiz ödemeyi taahhüt etmemesi Veyahut siz ürünü alıyorsunuz, banka size kredilendirme yapıyor. Yani taksitlendirme evet. yapıyor. Bu taksitten dolayı sizler fark alıyor. Bu da size bir nevi kredi vermektir. Bu gibi işlemlere kesinlikle girmeme kaydıyla çok dar çerçevede yapılabiliyor. Ama kardeşimize tavsiyemiz bununla alakalı daha önceden yaptığımız programlardaki detayları hı hı. dinlesin veyahut da bununla alakalı da kaleme aldığımız makaleyi eğer okursa inşallah daha uygun bir işlem yapmış olacaktır. Evet daha detaylı bilgi almak isterse de İsmail'e fetva tındayarak. O da olabilir. Çünkü her bir bankanın sözleşmesi farklı hmm. olabiliyor. Post makineleri özellikle. Evet. Bu sözleşmelerde bireye göre de değişebiliyor. Yani sizin kapasiteniz, oradaki iş hacminize göre bankanın size sunmuş olduğu bazı alternatifler olabiliyor. O yüzden kişi şahsı adına bunları sorarsa tabii daha. ki daha uygun olacaktır. Evet hocam. Bu soruyla programımızın sonundayız. Son olarak dua babında neler söylersiniz? Allah-u Teala Hazretleri akıbetimizi hayır etsin cümle hastalarımıza da acil şifalar ihsan edilsin inşallah. inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programımızın sonundayız. Sizler de yine daha önce yapmış olduğumuz programlarımızı İlmihal.com.tr ve Lale adreslerinden takip edebilirsiniz ve sorularınızı da bizlere bu adreslerden ulaştırabilirsiniz. Tekrar görüşmekteyle. Hepiniz mülayim emanet olun. Hoşçakalın efendim.